20 27. Sayfa. 27. Sayfada dersimize başlayalım. Tabii burada bir diyalog var. 20 Bu sayfada bir diyalog var. Diyalogta gene geçmiş derslerde geçmiş derslerimizi aldığımız kelimeler ve yeni kelimeler var. Bu kaide üzerine ilerlemeye devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce ben okuyayım. Bir şerh edeyim, açıklayayım. Sonra beraber okuyacağız. Oldu mu? El-Um. El El-Um neydi? El-Um arkadaşlar. <gülüyor> um. Um ne demekti? Um. Anne. Anne. Anne. Evet arkadaşlar. Anne diyor ki. El-Um. Hâdâ eðânul fecri. Hâdâ eðânul Fecri. Ne var arkadaşlar burada? Burada bir terkip var bizim için önemli bir şeydi. Yani geçen konuda i̇sim da tamlaması isim var. tamlaması değil mi arkadaşlar? Evet. Diyor ki ezen el fecr. Bu ne demek ezen? Ezen ne demek ezen? Ezen ezan, ezan. Ezan. ezan. El fecr ne demek? Sabah. Haza Bu ezen fecr. Bu sabah ezanıdır diyor. Yani bu sabah ezanı. Şimdi bunu silelim. Buna ne diyorduk arkadaşlar, bu bu terkibi, bu birleşikliğime? Mudaaf mi? ve Mudaaf'ın Bununa Biz buna ne diyoruz? Mudaaf... Buna da diyoruz ki... Mudaaf'ın İleyhi. Ne demek Mudaaf, Mudaaf'ın İleyhi? Bu... Bu neyse artık, bu isim, bu isim, bu kelime... Bu kelimeye izafe edilmiş. Yani ona ait kılınmış. Ona has kılınmış. Tamam, tamam. Yani bu e, tamlayan tamlanan şey isim tamlaması. Bu mudaf olmuş. Bu da tamlanan olmuş. Evet. Ne yapacağız şimdi? Şimdi kelimenin burada bu tabii bu terkibin yani isim tamlamasının bir özellikleri var. Bize kattığı bazı şeyler var. Onları öğreneceğiz. Tam bu özellikleri şey yapacağız. Biz geçen derslerimizde de aktarmıştık bu özellikleri. Ama her derste bunu zikretmek size bir kalıcılık yapacaktır. Öncelikle ne diyorduk biz? Bir Türkçe kaide zikretmiştik. Demiştik ki bir çok önemli bir şey var. Mudaf mudafın ilekte yani isim tamlamasında çok önemli bir özellik var. Neydi bu özellik? Şey, e, Türkçenin, tam tersi. Evet, Türkçenin tam tersi olması lazım. Biz ne diyoruz arkadaşlar buna? Hadi buraya Türkçesini yazalım bu tamlamanın. Türkçede de aynı şey, aynı tamlama. E, sabah yazana. Sabah Evet. Zanı. Öyle mi arkadaşlar? Doğru mu yazıyorsunuz? Evet. Bakalım. Şimdi burada tabii Arapça olarak bu birinci kelime. Türkçe'de birinci kelime. Bu birinci kelime. Bakın birinci kelime ezan sabah. Olmuş Anlıyor musunuz? Birinci kelime burada ezanken Arapça'da Türkçe'de sabah olmuş. Birinci kelime. Fecir yani ikinci kelime Arapça terkipte Sabahken Türkçe tertipte ezanı olmuş. Ezanı buraya gelmiş. Yani demek istediğim Türkçe mantığında düşündüğünüz zaman bu muda, mudafil ileyhi yani isim tamlamasını Türkçe mantığında düşündüğünüz zaman kelimelerin Arapça olarak tam ters yerlerini de çevireceksin. Mesela sabah ezanı ne diyoruz önce sabahı zikrediyoruz sonra ezanını zikrediyoruz. Arapçada tam tersi. Ne yapmamız lazım? Özel Önce ezan ezil diyeceğiz. Sonra sabah zikredeceğiz. diyeceğiz. Şimdi mudaf mudafın ileyhin birkaç tane özelliği vardı. Şimdi ne diyoruz mudaf mudafun ne? Bu bir isimdir. Mudaf isimdir. Yani fiil olmaz. Mudaf fiil gelmez. Harf de gelmez. İsim olması lazım. İsim nedir? Nesneleri <gülüyor> adlandırdığımız, tanımladığımız kelimeler isim olacak. Birinci özelliğine ne? Mulafın. isim olacak. Bu isim kendisinden sonra gelen isme nispet edilecek. Ona ait olduğu onunla tanımlanacak. Yani ona has kılınacak. Yani ne? Ezan. Ezan deyince ne? Bir sürü ezan var değil mi? Hiç herhangi bir yere bağladık mı? Ezan. Kalk bir ezan oku. Her, herhangi bir ezan olabilir. Kalkıp herhangi bir şekilde ezan okuyabilirsin. Ama bir sabah ezanı oku dediğim zaman bakın kayıt altına aldık bunu. Bir şeye has kıldık. Neye? Sabah hmm. ezanı. Sabaha has kıldık bu ezanı. Mudaf, mudaf'ın İleyhin özelliklerinden en önemlisi bu. Şimdi bu ezan normal şartlarda baktığımız zaman arkadaşlar ezanun bu marife midir, nakira midir? Normal şartlarda. Bunu saymadığımız zaman nekradır. Evet. Ama bu nispetten ötürü, biz onu sabaha nispet ettik bu ettikleri buna marife yapıyoruz. Ve eğer tenvin gelmişse tenvinini kaldırıyoruz arkadaşlar. Peki, bu tamlama olduğu zaman yani ne diyoruz? Bu ister alem olsun İster e, eliflam takısı, tabi almıyor. Almaz eliflam takısı. Niye almaz? Çünkü eliflama ihtiyacı yoktur onun. Aynen. O kendisi marifi olmuştur. Kendisinden sonra gelen isme nispet edildiği için. Değil mi? Ezan. Mesela başka evet. bir şey. Mesela ne diyelim? El diyelim. El. Evet. Aklınıza ne geliyor? Kapı eli olabilir, bir filin eli olabilir. Ne bileyim arabanın eli olabilir, makasın eli olabilir, insan eli olabilir. Bir sürü el var. El. Aklınıza bir şey canlanmıyor. Ama kapının eli dediğim zaman hemen aklınıza bir şekil canlanıyor. Hemen o belirli bir nesne haline geliyor. Yani artık tanımlanıyor. Zihninizde canlanıyor, tanımlanıyor. İşte bu da bu şekilde. Ezanül Fecir hemen zihninizde canlanıyor ne oldu? Bu marifi haline alıyor. Ne diyoruz yani? mudaf arkadaşlar. Marife olur. Elif lam takısı almasına gerek yok. Alem olmasa da olur. Elif lam olmasa da olur. Bu marifedir. Marife hükmündedir. Marife olması neyi değiştirir arkadaşlar? Sonunu değiştirir. Mar Marife olması sonunu değiştirir. Bu ne olur? olur. Damme, ol damme olmaz. Tenvini düşer arkadaşlar. Yeri düşer. Bu yeri gelir. Fetha Tatım olur. olur. Yedi gelir. Tesra olur. olur. Anlıyor musunuz? Ne olur diyoruz? Tenvini düşer. düşer. Yani tak diye bunu sileriz böyle. Ortadan kaldırmış oluruz. Evet arkadaşlar ezanın fecir bu bir isim tamlaması. İsim tamlaması Arapça'da çok önemli. Gerçekten her yerde kullanacağımız kaidelerini iyi bilmemizin bize çok faydalı olacağı bir tanımlama, tamlamadır. Ve çoğu zaman da kullanacağız. Hiç müstahane olamayız bu işten. Hocam bütün tamlamalarda bu geçerli mi? Bütün tamlamalarda... Şimdi bu... isim tamlaması ayrı bir terkiptir. Bir de sıfat tamlaması var. Sıfat tamlamasının durumu çok daha farklıdır. Bu isim tamlaması. Isim tamlaması ne diyoruz? İsimlerden oluşur. İsim nedir? Nesneleri tanımladığımız kelimeler. Sıfat tamlaması farklıdır. Kırmızı bir nesne mi? Değil. Evet. Doğru. Doğru. evet kırmızı kalem ne oldu sıfat tamlaması kırmızı kalem ne oldu burada arkadaşlar sıfat, oldu. sıfat tamlaması olmuş oldu bunun hükmü tamamen ayrı bunun hükmü tamamen farklı isim tamlamasında ismin isme izafe edilmesi vardır sıfat tamlamasında sıfatın isme izafesi vardı. Şimdi buradaki işlediğimiz konu sıfat tamlaması biraz daha farklı bir konu. O da basit, onun kuralları da var, kendine has. Ama bizim şu an işlediğimiz konu isim tamlaması buna dikkat ediyoruz. Diyor ki herde edenül fecri. Evet kaideleri ben bir daha zikredeyim ama ne diyorduk abi? İsim isim tamlamasında yani mulaaf mulaafın ile halinde neydi bir ismin Diğer bir isme izafet edilerek o ismin belli bir şeye has kılınması, belli bir duruma, belli bir isme has ait has kılınması, ait kılınması durumuydu, söz konusuydu. Ne vardı kuralları? Mudaf marife oluyordu bu izafeden. Bu terkipten dolayı, bu izafiyetten dolayı mudaf marife oluyordu. Yani elif lam takısı almasa da, alem olmasa da bu bilinen oluyordu marife olması ne demekti tenvininin düşmesi demekti bu marife oluyor mudaf marife oluyor peki mudafın ileyhin durumu ne olacak mudafın ileyh de arkadaşlar her daim cer olur ezanul fecri kesre evet evet cer olur diyoruz her daim şimdi bu zincirleme bir tamlama değil Türkçe biliyorsanız zincirleme bir tamlamada olabilirdi. Mesela ee, sabah namazı ezanı. Şöyle diyelim. Babu sayyarati 'aliyin. El babu sayyaratü'l mudire. Mesela ha, müdürün, kapısı. Mudir. Şimdi, müdürün arabası. Babu. Sayyara. El müdir. Müdürün arabasının kapısı. Ha, evet arkadaşlar. Kapısı. Bakın babu. Kapı. Kapı, kapı. kapı. Bu ne oldu? Hemen marife oldu. Değil mi? Ba-bundu. Ba-bundu bu. Hemen bu tanımlamaya şey olduğu için tenvinini düşürdük. Ve bu artık marife bir kapı. Bilinen bir kapı. Hangi kapıymış bu? Seyyara. Bir seyyara. Bir arabanın kapısıymış bu. Seyyara. Ne diyeceğiz? Araba. Ba-bu. Seyyara. Seyyara. Ba-bu seyyara. Til mudiri. Niye bu? Bunu... Ne yaptı? etti. Bunu ceretti. Babu seyyaratil müdiri. Bu babu seyyaratil. Mesela böyle düşünün. Şimdi bunu kaldıralım arkadaşlar. Babu bu müdürü. yok. Müdür yok. Ne diyeceğiz? Babu seyyaratil. Babu seyyarati. El almak zorunda. Bu ne olmak zorunda? Marife olmak zorunda. Anlıyor musunuz? Babu seyyaratil dedik. Şimdi... Bu marife olmak zorunda. Mudafın, ile her zaman marife olmak zorunda. Onu marife yapan bir şey yok. Ya Alem olacak? <gülüyor> Ali, Muhammed, <gülüyor> Allah. Ali, Muhammed, İsmail, şu bu. Ya marife olacak Alem olarak. Yani Alem dediğimiz özel isim. Ya öyle özel isim olacak? Ya Eliflam takısı alacak? Ya da Mudaf olacak. <gülüyor> Şimdi burada Babus Seyyaratı dediğimiz zaman anladık hemen. Eliflam koyduk. Başka yolumuz yok. Marife yapamadık bunu. Babu seyyarati dedik. Diyoruz ki yok ben bunu eliflam koymayacağım. Tanıdık bir hale getireceğim. Başka bir yolla marife yapacağım. Ne yoluyla yaptık? Kaldırdık elimizi. El-Mudiri geldi. Artık bu da ne oldu arkadaşlar? Maruf, marife oldu. Bilinen oldu. Marife oldu. Marife olması neyle oldu? Müdürle oldu. Peki sonundaki harekeyi ne yapıyordu bu? Marife olunca ne oluyordu bunun sondaki hareke? Kesin. Tenvini düşüyordu değil mi? Kesin. Tenvini attık. Ha, şimdi sonundaki harekeyi ne yapacağız? Üstün, <gülüyor> ötre, kese. Ne yapacağız? Hemen diyoruz ki bu kesin. Kesin. mudaf. Bu da mudafın iley. iley. Mudafın iley her daim ne olur? Kesre olur. Kesin olur. <gülüyor> tamam bunun kesresini koyduk. Bu buna mudaf. Bu mudaf. Bu mudafın iley. O zaman bunun sonu Kesra olduğu. Şimdi kendi içinde kendi içinde bu da buna. Aynı şekilde mudaf mudafın ile. Bakıyoruz arkadaşlar bu mudaf olduğu için mudafın kesra olması gibi bir şartı var mı arkadaşlar? Yok. Mudafın eden ezanül fecri dedik. Mudaf kesra da olabilir. Dedik ki değil mi? Yani o yerine göre nereye gelirse onun durumu orada değişebilir. Mesela, mesela, inde, bu harfi cerdir arkadaşlar, inde, zamanında, da, inde in eza nil fecri, inde eza de, nil fecri Subah yaptık, namazında. değil mi? Sabah namazında derken, bakın, harfi cer bunu, cer yaptı. Mesela, başka yapalım onu. Mesela ötre yaparız. ötrede de He, damme de yapabiliriz. Nasıl? Uri'e Uri'e ezanul fecri. Sabah ezanı okundu. Anlıyor musunuz? Yani evet. bunun harekesini kendinden önceki durum veyahut da konumu mudafın harekesi mudafın harekesi fail olursa, meful olursa durumuna göre, yerine göre değişebilir. Ama mudafın ilek ise ne olacak arkadaşlar? Kesinlikle kesra olacak. Yok, mebni başka bir şey. Yani mebni kelimenin kendisiyle, yani mebni olan kelime nereye gelirse gelsin, onun şeyi değişmez. Ha, şimdi buna mebni kelimeler şey değil yani. yani o değil mi? He. Şimdi yok. Nebni olan kelimelerin durumu daha farklı. Onu şimdi kafanız karıştırmasın. Onlar ana kuralların üzerine şaz kurallar olacak. O yüzden önce temeli çıkalım bir. O şey kurallar ondan sonra gelir. Evet arkadaşlar. Ne dedik? Ee, eğer bu şey ise mudaf, tenvinli ise tenvini düşer dedik. Aynı şekilde, aynı şekilde arkadaşlar iki şey daha var. Neyse o kafanızda müsennerlik, ikilik durumu, tesniyelik ve cemlik durumunda da farklı bir durumu var. Onu şimdi hiç gerek yok. Bilmediğiniz bir şeyin kuralını da öğretmeye gerek yok. Cem olduğu zaman yani çokluk ifadelerinde daha farklıdır. Bir de ikilik ifadelerinde de gene daha farklıdır bunun durumu. O zaman tenvin düşmüyor da Nun düşüyor. Daha farklı bir şey. Onu sonra alacağız. Başka bir kural var mı? Mudafın ileyhe ne diyoruz arkadaşlar? Mudafın ileyhte ne olacak? İsim olacak. Şartı ne? Hemen mudaftan sonra gelecek. Araya bir fasıla bir şey girmeyecek. İsimdir. Mudaf'tan sonra gelir. Sonu ne olacak arkadaşlar? Kesra. Evet cer, cer diyoruz biz buna. Yani bu cer. konum itibariyle cer olacak. Yani kesra olacak. Mecururun diyoruz. Cer hali mecururun. Mec -ru yani mudafın ile mecururdur. Bu tanımlamayı unutmuyoruz. Bu üç kuralı zikrettikten sonra dersimize devam edebiliriz. Şimdi bunları sık sık tekrar edeceğiz arkadaşlar. Neden? Bunlar kafanıza yerleşmesi biraz zaman alır. Konuyu anlamanız biraz zaman alır. Benim tavsiyem size mudaf mudayfun ileyh çalışması yapın. Oturun. Bildiğiniz kelimeler var. Her şey basit. Mesela kitap, kalem, defter, silgi, ağaç. Yani ev, bunları biliyorsunuz artık. Bunları öğrendik. Bunları terkip yapın birbirlerine. Bunlardan mudaf mudayfun ileyh yapın. Bu şekilde zihninizde bir canlandırma canlanma olsun. El-um diyor ki Hâdâ edânul fecri Ne demek arkadaşlar? Bu, bu sabah ya ezanıdır. Yani işte sabah ezanı okunuyor gibi. Düşünün. El-eb El-eb Neydi El ebun? El-eb. Baba. El niye almış? Çünkü belirli bir baba bu. Anlıyor musun? El koymazsan onu oraya diyemezsin. Ebun diyemezsin orada. El-eb demek zorundasın. Yani ailenin annesi ve ailenin babası. Öyle düşünün. Peki, e, validun, aynı şey. Bu şeyle alakalı hiçbir fark yok. Validun, validetun, el-eb, el-um bunlar aynı kökte. Yani burada, burada kullanılabilir hiç Tabii. Hiçbir fark yok. Bu anlamda yani insanlar yani bizdeki gibi düşünün. Val, benim validem dedi ki diyebiliriz. Ancak annem dedi ki diyebiliriz. Öyle değil mi? Türkçe'de olduğu gibi. Bunlar aynı şeyi ifade eden farklı kelimeler. El-Eb diyor ki Allahu Akbar Allahu Akbar Allah en büyüktür. Allah en büyüktür diyor. Niye öyle diyor? Çünkü sünnet olan nedir? Ezan okunduğu zaman ezanı tekrar etmekdir. Evet. Burada baba onu tekrar ediyor. El-Eb. Eynel evladu. Eynel evladu diyor. Doğru. Eynel evladu. Eynel. Ne demekti arkadaşlar eynel? Nerede? Nerede? nerede? nerede? nerede? El evladu. Eynel evladu. Hı. Çocuklar nerede? Hangi çocuklar? Hı. Kendi çocukları. Kendi çocukları. O yüzden bu el takısı almış. Hı. Eynel evlad. evlad. Çocuklar nerede? <gülüyor> Türkçe'de düşünmeyin bunu. Arapça olarak düşünün. Yani çocuklar nerede diyorum. Başında da bir el var. Hemen anlaşılıyor ki kadın duyunca bunu anlıyor ki kendi çocuklarını soruyor. Öyle mi? Evet. Eynel evladı diyor. Eynel evladı. Çocuklar nerede? Niye soruyor tabi? Sabah ezanı okunmuş. Çocuklar ne yapıyor? Sorumlu bir babanın yapması gereken şeyi yapıyor. Eynel Ya biraz uyusunlar işte. Na Hayır. Namaz daha şey Aa, küçük, bunlar. Küçük. Daha küçük bunlar. Üşürler, el um. Um diyor ki anne Sa'dun fil hammami yetevadda'uh. Yetevadda'uh. Evet. Allahu akber. Bu sizin için büyük bir dönüm noktası arkadaşlar. İlk defa bir fiil görüyorsunuz. Bunu zihninize kazıyın. Bu ne demektir? Şu an Arapçaya girdiniz yani. Yetevadda'uh. -u. Böyle yazılıyor herhalde. Evet arkadaşlar bu fiillere biz müzari fiiller diyoruz. Müzari fiiller Türkçe gibi düşünmeyin. Türkçe'de kipler biraz fazladır. Şöyle söyleyeyim size. Mesela geniş zaman vardır. Gelir. Gelir. Gele geliyor. Şimdiki zaman geliyordu. Gelecek. Mesela şimdiki zaman vardır. Geniş zaman vardır. Gelecek zaman vardır. Arapça'da geçmiş zamanı zikretmiyorum. Şimdi bu şununla alakalı. Bir de geçmiş zaman vardır. Arapça'da ise iki tanedir. Bir geçmiş zaman bir de gerisi. Yani bir de ondan sonrası. Yani şöyle düşünün. Mesela Tavadda'a. Bunun Tavadda'a. Bunun mazisi budur. Müzarisi budur. Müzarisi geçmiş zamanda yapmışsa bunu kullanırsın. Mışlısı, şeylisi, hikayesi falan yoktur bunun. Direkt geçmiş zaman. Onu sen Arapça terkibinden kendin çıkartırsın. Gelecek de yani şu an ve şundan sonrası için olan fiiller içinde müzari kullanılır. Bunu anlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Yani mesela Türkçeyi bırakın Arapça kaydayım. Türkçede arkadaşlar bir zamanı, bir fiili bir zamanda yaptığınızı nasıl anlatırsınız? Mesela ben abdest almıştım. Bitti aldım. Ne dersiniz? Abdest aldım. Abdest aldım. Ne? Geçmiş zamanda. Aldım bitti. Artık abdest. Ben abdestliyim. Bir de ne diyebilirsiniz? Abdest almıştım. Aynı şekilde mişli geçmiş zaman. Bu da hikayesi deniyor buna. Türkçe'de. Arapçada böyle bir şey yok. Arapçada sadece abdest aldım var. Anlıyor musunuz bunu? Abdest aldım var. Onun hikayesi, onun terkibiyle alakalı. Onu artık siz kendi terkibinizde onu ifade ediyorsunuz. Yani biraz karmaşık ama şey yapın, Yani anlamaya çalışın. Yani Arapçada iki tane zaman var. Türkçede çok zaman var. Arapçada iki, üç zaman var. Ne var? Geçmiş zaman... Şimdiki zaman ve gelecek zaman. Gelecek zamanda da aslında şimdiki zaman ile aynı. Sadece onun üzerine yani mesela şu nasıl aynı? Şekil olarak aynı. Mesela bu şimdiki zaman. Yetavadda o abdest alıyor. Şuraya mesela. S koyarsınız gelecek zaman olur. S. S'ye tevaplı Bak bu kadar yani. Gelecek zaman olması için şu harfe ihtiyaç duyuyor sadece. Yani demek istediğim Arapçada yırttığınız çok fazla zaman yok. Yani bir geçmiş zaman bir de şimdiki zaman var. Yani mazi ne diyoruz? Arapçalarını öğrenelim. Mazi fiiller mazi. Yani bizim Arapçada yoksa o da bir gereklilik olduğu zaman Mesela Yapsın e, mı? Gelecek, şart. gelecek zaman dediniz ya Sev koyduğunuz zaman o abdest alacak evet. Ya da e, bu e, Bir gerekli koyulduğu zaman Abdest alınacak Mesela. Alınsın yani evet. şart denir buna Bunların terkli terkipleri <gülüyor> Şart kitleri denir buna Türkçe'de Terkipleri biraz farklıdır Tabi o da var o da basit Yani onu öğreneceksiniz bu, Yeter ki bunu öğrenin bunun üzerine onları Bina edeceğiz Emir kipini öğreneceksiniz Sonra emir kipinin üzerine gelecek zaman kipini eklediğimiz zaman onu elde etmiş olacağız. Şimdi yetavadda o mudari bir fiil. Yani şimdiki zamanı ifade eden bir fiil arkadaşlar. Yetavadda o. Yani bu fiil muzari fiillerin özellikleri arkadaşlar. Şimdi öyle de bir fiil seçtik ki yetavadda da hiç anlaşılmaz. Ne koyalım da? Ketefe KTB KTB KTB yazdı KTB yazdı arkadaşlar. Muzari fiillerin özelliği arkadaşlar şurada bir harfleri var bunların. O değişiyor. Ne mesela yek tübü olur, tek tübü olur, e olur, n olur. O duruma göre, fiil faile göre değişir. Ama şunu gördüğünüz gibi dört tane harfi var bunun. Y, T, E, Nun. Elif, Nun. Bu harflere müzari fiil harfleri denir. Bunlar o fiilin müzari mi, mazimi olduğunu gösterir. Tamam mı? Yani bu burada onun belirleyici unsuru. Şunlar bu harflerin geldiği her fiile arkadaşlar müzari fiil denir. Ya, ya hamur kalla. Şimdi bu sadece bir ayrıntıydı. Aklınızda olsun. Müzari fiilin özelliği neymiş arkadaşlar? Tanımlamak için ne gerekli? Başındaki harf. harf. Eğer dört harften bir tanesi gelirse <gülüyor> biz ona müzari fiil deriz. <gülüyor> e Şimdi diyeceksin bu ne perhiz, bu ne lahana türküzüsü. Ye, <gülüyor> ta, Burada hem ye var hem te var. Evet bazı e, fiiller arkadaşlar. T kendi kendisinde, özünde olan bir fiil bu. <gülüyor> Karıştırmayın. Ha. Kendi özünde olan bir T harfi burada. Kendi özünde olan bir T harfidir arkadaşlar. Şimdi diyor ki El-Um Sa'dun fil hammami yetevadda'u. Ne demiştik arkadaşlar? El-Hammam. Ne demek El-Hammam? Maydun. Fil-Hammam -fil ney? Bayodam. Evet Fi neydi arkadaşlar? D'da. Ne yapıyordu? Bunun üzerinde bir etki ediyordu? Ne yapıyordu buna? Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Harfi cer adı üzerinde harfi cer. Kendisinden sonra geleni çizer. Hemen <gülüyor> buraya çiziği atar. <gülüyor> Fil hammam. Hammam yapıyor hemen bunu. Fil hammami. <gülüyor> ne diyoruz arkadaşlar burada? Yani ya, hepsine biz ötre koymuştuk. Buna niye? Kesir. kesre koyduk diyorsanız sebebi bu harf cer geldiği için onu kesre yazmış. Yani Sa'dun fil hammamiy yetawadda. Fil hammami yetawadda. Evet Said hamamda ne yapıyormuş arkadaşlar? Abdest alıyor. Abdest alıyor. Yetawadda. Tavakla yetawadda. Abdest alıyormuş. El eb veyne Sa'idun ''Veyne Sa'idun'' Sa Peki Sa'id nerede? Ne? El-Um <gülüyor> El-Um Sa'idun <gülüyor> Fil-ğur-feti <gülüyor> Yakra'ul Kur'an Kur'an Evet arkadaşlar Şimdi daha büyük bir Bataklığa baktık Ya tamam Sa-i-dun sa dun sa Tamam bunu anladık bu sa dun Hep ötre gidiyorduk. Sa-i-dun Ya-k-ra-u Kur-ane k Bu nereden çıktı? Bu nereden Bu nereden çıktı arkadaşlar? fiil, ve mefru Evet indir. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Türkçe'de ifade etmeye çalışayım, anlayın. Şimdi bir fiil var. Nedir o? Mesela yazmak, ketebe. Ketebe. Bu ney arkadaşlar? Yazdı. Şimdi bu fiil bir bir işlem var. Ne yapıyor? Birisi bir şey yazıyor. Şimdi buna bir fail bulalım. Kim? Kim yapıyor? Bir, birini bulmaz bir şey bir, bir fiil varsa ortada bunu yapan var değil mi kim olsun çete bu. el müderris el müderrisu el müderrisu evet. şimdi arkadaşlar bu fiil bu fiili muhakkak bir yapan var ona da ne diyoruz fail. Fail. fa'il fa'il şimdi arkadaşlar bazı fiiller hariç bunu ileride gelecek Kafanı karışmasın her fiil arkadaşlar bir nesne üzerinde vuku bulur Etki eder. Yani bir, bir şeye etki eder. Fail, fiil yapar ve bir şeye etki eder. Müteaddi fiiller diyoruz buna. Ketebel muderrisu ney mesela? Ederse. Derse. Se. İşte arkadaşlar o failin fiilinin vuku bulduğu şeye mef'ul diyoruz biz. Buna neyi koyuyoruz arkadaşlar? Bunun Hı. harekesi i̇şte ne oluyor? Fetha oluyor. Üstün dediğimiz Fetha oluyor. Evet arkadaşlar. Çok fazla kararlarınız karışmasın. Bu konuyu tekrar göreceğiz. Tekrar gireceğiz. Bu ön hazırlık. Şimdi zihninize bunu böyle bir işaretleyin. Onun üzerine bir not e, iğnesi batırın. Bu sizin karşınıza tekrar çıkacak. Ne dedik arkadaşlar? Sağolun. Tamam. Sa'idun pardon Sa'idun fil gürfeti yakraul kur'ane Sa'idun fil gürfeti yakraul kur'ane arkadaşlar Sa'id Sa'idun fil gürfeti neredeymiş? Odada. Odada. Ne yapıyormuş? Yakra el kur'ane kur'an okuyormuş el Kur Kur ab veyne sa'ideh bu da kızı baba diyor ki peki Saide nerede? Kızı kızından bahsediyor. Saide nerede? el um Saide fil musalla tusalli. Fil musalla tusalli. Evet arkadaşlar. Burada az önce şeyde yete dedik. Yetevadda. Burada ise Fusalli dedik. Fark ne? Mühennes ve müzekker farkı arkadaşlar. Bu evet. sigayı size vermiştim değil mi? Evet. Bu siga arkadaşlar T veya Y veya Elif veya Mun olmasını oradaki o fiili yapan failin sigasına göre belirleniyor. İşte onun tablosunu biz dağıtmıştık şeyde. Yani bu şey Fiiller için dağıtmadık da. Bunun tablosunu ben size çıkartacağım önümüzdeki haftalar. <gülüyor> bunu da ezberlemenizi isteyeceğim. Basittir. Bunu tablo şeklinde ezberlerseniz bu şekilde zor. Zihninize zor girer. Biz ne yaptık mesela? Bizler öğrenirken tablo şeklinde ezberledik biz bunu. Sonra istediğimiz yere bunu terkip ediyorduk. Arapçada böyle değil. Araplar bu sistemi kullanmıyorlar ama biz şunu gördük ki bu sistem daha sağlıklı. Yani nasıl yapacağız? Mesela size bir fiil vereceğiz. Mesela ketebe. Ketebe. Keteba. Ketebu. Ketebet. Ketebeda. Ketebne. Ketebde. Ketebduma. Ketebdum. Bu şekilde ezberlerseniz bütün fiilleri o ezberlediğiniz şeyin üzerine monte edebilirsiniz. Değişen bir yer yoktur. Aynıdır yani. Hemen hemen bütün şeyleri aynıdır. Aynı şekilde muzari fiiller içinde yektubu yektubani yektubune tektubu tektubani yektu ne tektub ne eee tektubune tektubu tektubani tektubune tektubine tektubani tektubne ektubu nektubu diye muzarisi de ilerler. Yani burada demek istediğim bu şeyleri ezberlediğiniz zaman bu kalıp ezberlediğiniz zaman bu kalıbı getiririz. Buraya koyarız. Siz de bunu ezberlersiniz. Size kağıt olarak da getiririz. Bu şekilde ezberlemiş olursunuz diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu dersi biraz daha şey yapalım. Ee, Eynel Eynel Mi'tafu ya Sa'd Eynel Mi'tafu ya saat. Baba diyor ki Palton nerede ey saat? Paltosunu soruyor. Paltom. Nerede? Ey Sa'd. Sa'd Hada Hâzâ huvel mi'atafu ya validi. Al buyur babacığım. Getiriyor hemen paltosunu. Buyur babacığım. İşte bu. Senin. Yani senin demiyor da Ne diyor? Hâzâ huvel mi'atafu. İşte bu. Paltom. Ey babacığım diyor. Vâlidi. El veynel, veynel ya vâlidi. El-ebb. Veynel tu ya sa sa'id. Gözlük gidiyor Saide dönüyor. Gözlüm nerede ey Said? Gözlüm nerede ey Said? Said diyor ki: "Hadihi hiye nazaratu ya validi." Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın yukarıda ne dedi? "Haza huvel mi'tafu." "Haza huvel mi'tafu." Nazar isaudu. Nazare ne dedi? "Hadihi hiye." En -nazzaratu. Neydi arkadaşlar fark? Dişilik tesinden kaynaklanan işaret zamirlerinin değişikliğiydi arkadaşlar. Hazaiyya Nazaratu ya validi. el Eb diyor ki, Hayya bina il el Hayya bina bir terkip arkadaşlar. Haydi gidelim hep beraber. Hani diyoruz ya Hayya ala salah. İşte. He, bu o Hayya bina. Heyya hep beraber mescide gidelim, mescide gidelim diyor. Sa'idun ve Sa'ide diyor ki hey ya, bina. Hey ya bina. Evet arkadaşlar. Hadi evet arkadaşlar. Ee, ezan okunuyor. Ee, şimdi bunu gelecek derse bırakalım. Gelecek derse. şimdi sizler burada manalarını yazdınız. Gelecek dersle beraber okuyacağız İnşallah ve hep beraber tekrar edeceğiz. Son olarak, Bölhamdulillahi Rabbi <Sülüyor> al-ʿAlamin ve salatuhu s-salamu ala Nabiyyina Muhammed wa ala aalihi wa sallahi ajamain.